Mevzu hadislerin bir sitede karşısına geldi ve hoşuna gitti. Bunu paylaşması, çevresine, yani İslam ümmetine vereceği zarardan ziyade çevresine vereceği zarar nasıl olur? Bunu mu sormuştun? Daha farklı bir şekilde sormuştum. Bana farklı bir şey sordu gibi geldi de o açıdan diyorum. Yani hocam daha çok toplumsal ve sosyolojik açıdan anladım. vereceği zararlardan bahsetmenizi istemiştim evet. aslında. Tamam. Öncelikle aziz kardeşim şunu söyleyeyim. İnternette sitelerinde sitelerinde insanlar biliçli olarak güzel sözleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a isnat ediyor. Yani diyelim ki benim bir internet sitem var. Ben orada bir hadisi kaynağına görmeden oraya Hazreti Peygamber emriyorlar. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur diye yazabilir miyim? Yazabilir. Peki niye yazıyor insan? Güzel diye için zarar vermeyeyim. yayınsın diye. Hah. Hem belki Kimdine çok fazla müşterisi kadar. olsun diye. Ama ikinci taraftan ben bunları çok bilinçli bir şekilde, özellikle hadis, ayet uyduramadıkları için Peygamber aleyhisselamın sahih hadislerinin insanların dillerinden, gönül coğrafyalarından kopup onların yerine sahte karmaşık bir şeyler yerlesin ve insanlarda hadis sünnet bilinci oluşmasın diye bunu yaptıkları düşüncesindeyim. Dolayısıyla bize düşen görev esasında çok basit. Kardeşim sen internette şurada burada Hz. Peygamber aleyhisselamı seviyorsan ki sevdiğini söylüyorsun söylüyoruz bir rivayet gördüğün zaman ayrıca ilk şey kaynağı ne? Bunu söylüyoruz ya. Bunu yapmamız lazım. Hazreti Peygamber'i korumaktan bahsediyorsan ona nispet edilen sözün kaynağını mutlaka arayacaksın. Ve şunu unutmayacaksın. İyi niyet düşünmeyeceksiniz. Bizim Erol Ay Yıldız diye bir hocamız vardı. Rahmetli oldu geçen yıl. Arapça hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Bursa İlahiyatı çok hoş bir insandı. Birkaç dili hakim olan bir ins insan idi. Bize bir söz öğretti. Rıfai dedi ki hüsn zan ademi itimat. hüsn zan bu, ademi itimat. Bu tarihi itimat. bir söz ya. hüsn zan şu demek. hüsn zan zaten biliyoruz. Yani insanlar hakkında güzel düşünmek. Bu iyi insandır. Abdülbaki iyi bir insandır. Safa iyi bir insandır. Ama ademi itimat. Güvenmemek. Ya yani sen iyi bir insansın ama bana bir şey diyorsun ama ben bunu bir tartmam lazım. Yani öyle tamamen sana gönlümü açmamam lazım. Özellikle de İslam'la ilgili dinimizle ilgili ve Hazreti Peygamber aleyhisselamla ilgili bana bir şey söylediğin zaman benim bunu öncelikle bir teyit etmem gerekir. Yani senin iyi bir insan olmana yaslanmamam, onunla yetinmemem icap eder. Bu son derece önemlidir. Belki de sen farkında değilsin. O siteye giriyorsun orada Hazreti Peygamber aleyhisselama nispet edilmiş, kaynağı belli olmayan sözü insanlara yayarak Hazreti Peygamber aleyhisselama yapılmış olan iftiranın tak, yayılmasına de. aracılık ediyorsun. Ya Böyle bir Müslümanlık olur mu Hazreti Kardeşlerim? Bak peygamber aleyhisselama yapılan iftiraya aracılık ediyorsun. Hem de kendi isteğinle. Ben ne sünneten. Ya belki de bir bitatin dediğin eten. gibi bir yanlışın. Müslümanların yanlış inanca ve ibadete kapılmalarına sebebiyet veren bir hurafeye aracılık ediyorsun. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi ya? Hem de iyi niyetlisin. Yani senin iyi niyetin orada hiçbir kıymeti yok. İnsana ne gerekir? İnsanı biraz akıl, mantık, peygamber aleyhisselamı koruma. Bu üç güdüyü hepimizin içimizde taşıması gerekmektedir.